dini yasaklardan sakınarak güvenilir olalım. İffet, iktisat, tedbir ve dini şerefe bürünmekle türlü fenalıklardan sakındırarak Allah Teala, Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an-ı Hakim'de şöyle buyurmaktadır. Kul tealew etluma harrama rabbukum aleykum en la tuşrikubihi şeyen ve bilwalideyni ihsana ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوف الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى ذلك وصاكم به لعلكم تذكرون وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرك بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون <تصفيق> Ey ilim ve akıl sahipleri, geliniz Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım, eşittir hükmünü bildireyim. Gerek iman ve gerekse amel olarak ona hiçbir şeye ortak koşmayın. Anaya babaya iyilik edin, fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkını biz veririz. Her çeşit zinanın fenalıklarına, açığına da gizlisine de asla niyeten, kavlen ve fiilen yanaşmayın. Allah'ın hakkı müstesna haksız yere cana kıymayın. İşte şu size Allah'ın vasiyeti eşittir, emridir. Umulur ki düşünüp anlarsınız. Erginlik çağına erişinceye kadar can ve mallarını korumaktan başka hiçbir suretle yetim ve zayıfların mallarına yaklaşmayın Ölçü ve tartıyı tam adaletle doğrultun Biz bir nefsin güç yetirdiğinden başkasını asla teklif etmeyiz bir Müslümanın lehinde veya aleyhinde söz söylediğiniz zaman Yakınınız olsa dahi sureti katiyede adaleti gözetin Allah'la ahdinizi eşittir sözleşmenizi yerine getirin İşte Allah size bunları emir eşittir vasiyet etti ki Azametini şuurunuzda tutasınız Şüphesiz bu zikredilen hususlara iltizam benim dost doğru yolumdur. Bina aleh sadece ona uyun. Başka yollara ni niyeten, kavlen ve fiilen asla uymayın. Zira o yollara girmeniz sizi parçalar, Allah'ın yolundan sizi saptırır. İşte Allah size bunları emir eşittir vasiyet etti ki azabından korkup yasaklarından korunasınız. El-En'am suresi Ayet 151-152-153 Tevrat, İncil ve Kur'an'da yer alan vesai-i aşere eşittir on vasiyette allah Teala on şeyi emretmiş, on şeyi yasaklamıştır. Emirleri yapan ve yasaklarından sakınan kimse Allah'a güven vermiş ve Allah'tan güven almıştır. 1- İhlas üzere kendisine ibadet etmeyi emretmiş, Şirkten sakındırmıştır. 2. Ana babaya iyilik yapmayı emretmiş, onlara karşı gelmekten sakındırmıştır. 3. Nesli korumayı, çocuklara rahmu şefkat etmeye emretmiş, nesli telef etmeyi yasaklamıştır. 4. Nesebin, eşittir, namus, şeref ve ahisiyetin korunmasını emretmiş, gizli ve aşikarede her türlü fuhuş ve zinayı yasaklamıştır. 5. İnsanın her hakkının korunmasını emretmiş, hakkı müstesna olmak üzere öldürülmesini yasaklamıştır. 6. Yetim ve zayıfların korunmasını emretmiş, yetimlerin sokağa atılmasını, mallarının telef edilmesini yasaklamıştır. 7. Ölçerken ölçeyi müsavi kılmayı, tartarken teraziyi doğrultmayı emretmiş. Ölçünün eksiltilmesini, terazinin bozulmasını yasaklamıştır. 8. Şahitlikte olsun, dini meseleleri bildirmekte olsun, günlük havadiste olsun, doğru bildirmeyi emretmiş, yalan ve iftiradan sakındırmıştır. 9. Sadakat üzere ahde vefa, Eşittir, sözleşmeye bağlı kalmayı emret, emretmiş, sözleşmeyi bozmaktan sakındırmıştır. 10- Sıratı mustakim üzere sebat etmeyi emretmiş, peygamber yolundan başka bir yola sülük edip tefrikaya düşmeyi yasaklamıştır. İffet, iktisat, tedbir ve dini şerefe bürünmekle türlü fenalıklardan sakınalım.